Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Değerli kardeşler İmam Ennevevi Rahimahullah Rahimahullah'ın yazmış olduğu Riyadu Salihin adlı Hadis derleme kitabına devam ediyoruz bu haftaki babımız, bu ikram-ı misafire ikram etmek. Çağın, son yüzyılın, son dönemlerinin kaybettiği, hangi diyorlar, milenyum yılı, milenyum, 2000'li yılların başlangıcı ve şeylerin, 1900'lerin sonunda, son dönemlerde insanlığın kaybettiği, İslami hasletlerden bir haslet. Değil mi? Yani burada herkes belki hatırlar. Küçüklüğünde Türkiye'nin bir ucundan evlerimize misafirler, akrabalar gelirdi. Yatılı kalırlardı. Değil mi? Yemek yerlerdi. Hal hatır sorulurdu. Birkaç gün kalıp akraba ziyareti yapıp geri dönüp giderlerdi. Aynı şeyi bizler de ne yapardık? Türkiye'nin başka bir ucuna giderek oradaki akrabalarımızı ziyaret edip misafir olurduk. Aynı şekilde. Veyahut da bir yerden bir yere giderken insanlar ne yapmıştır? Konaklamak için gelmişlerdir. Tanıdıklarınız, komşularınız, sizin evinize konuk olmuşlardır, misafir olmuşlardır. Sizlerin de aile halkınızın nasıl ikram ettiğini görmüşsünüzdür onlara. Ama şimdi şöyle baktığınız zaman, bakıyorsunuz ki artık evlere misafir gelmez olmuş. Misafire ikram. Ne olmuş? Bitmiş olmuş. Bunların hepsi Avrupa yaşamın Batılılaşmanın ney bir alameti yani. Ben öyle aileler biliyorum ki evlerinde o gün ve her gün yani aile efradı beş kişi ise sekiz kişilik yemek pişerdi. Çünkü kesin bir misafir gelirdi o, o gün yemeğe, akşam yemeğe. Ve İstanbul'da burada. İstanbul'un göbeğinde yani. Ama şimdi yani evlerin içinde bakın önünden bile ne yapmıyor artık? Akrabalar, misafirler gelip geçmiyor. Niye? Çünkü evlerimizin daraldığı kadar kalplerimiz de ne yaptı? Daraldı. Gönlümüz artık ne değil? Eskisi kadar zengin değil. Velev ki cebimiz zengin olsa bile. Burada İmam Nevi Rahim O'la bizlere biliyorsunuz misafirperverlik konusunda bizim örneğimiz kudremiz kim? İbrahim Aleyhisselam. Evet, İbrahim Aleyhisselam kimleri ağırlıyor? Melekleri ağırlıyor. Allah Teala anlatıyor bize bu olayı. Diyor ki Allah Teala hel ata ki hadisu zayfi İbrahim el Allah katından mukrem olan, ikram olunan, onurlanan ve İbrahim tarafından misafir edilen meleklerin haberi sana geldi mi? Allah Teala peygambere sesleniyor. İzdahlu aleyhi fekalu selamâ. Melekler İbrahim'e geldiler, girdiler. Ne dediler? Selâmen. Kâle selâmun. İbrahim nasıl cevap veriyor meleklere? Selâmun. Melekler ne diyor? Selâmen. Selâmen. İbrahim ne diyor? Selâmun. Birisi fiil cümlesi, birisi isim cümlesi. Bakın yani Arapça o kadar bir dil ki. Yani Kur'an-ı Kerim tefsir etmede yani hadise ihtiyacımız var, sahabenin sözüne ihtiyacımız var ve Arapça'ya da ihtiyacımız var. Yani bakın. Kâlu fekâlu selâmen kâle selâmun. Selam verdi, melekler İbrahim de selamlarını aldı diye Türkçe'ye tercüme edeceğimiz bir cümleyi. Arapçadan baktığınız zaman farklı manalar çıkarabiliyorsunuz. Yani farklı incelikler çıkarabiliyorsunuz. Manalar demeyelim de. Melekler geldiler dediler ki selamun aleykum. İbrahim de dedi ki ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nereden çıkardık bunu? İlim ehli nereden çıkarıyor bunu? Yani İbrahim Aleyhisselam meleklerin vermiş olduğu selama daha güzeliyle selam verdi diyor tefsir ehli. Bunu da buradan çıkarıyorlar bu ayetten. Neden? Diyorlar ki meleklerin selam verdiğini anlatan cümle fiil cümlesi. İbrahim'in selam verdiğini anlatan cümle ise isim cümlesi. Diyorlar ki Arapçada isim cümlesi neyi ifade eder? Sebat etmeyi ve istimrar sürekliliği ifade eder. Yani cümle ne yaptı biraz daha sebat etti ve sürekli oldu, biraz daha uzun oldu. Zaten biz Kur'an-ı Kerim'deki diğer ayetten de biliyoruz. Ne diyor Allah Teala? S Size selam verildiği zaman fehayyû biahsene minhâ. Sizler o salama nasıl cevap verin? Daha güzeliyle. Daha güzeliyle. Onun için yani "Esselamu aleyküm" dendiği zaman sizin karşılığında "Ve aleyküm selam ve Rahmetullahi ve berekâtuhu" demeniz daha hoştur, daha güzeldir. Allah Teala'nın istediği budur. İbrahim Aleyhisselam da öyle diyor. Yani bakın yani e İlim çok ilginç bir şey, çok acayip bir şey yani. "Fakale selamen", melekler selam dedi. İbrahim de "Kale selamun". Birisinde selamen, nasb. Birisinde selamun. İlim diyor ki buradan İbrahim ne yaptı? Onların selamına daha uzunca bir selamlar. Yani İbrahim'i tanımak lazım. Yani İbrahim'in selamın dioloğunu en azından buradan yapıyoruz, görüyoruz. Kavmunkunkarun. İbrahim dedi ki: "Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Ey tanınmayan kavim. Kimlersiniz yani? Çünkü ne yaparlar onlar? Başka bir surette geldiler. Hatta biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'a önce geliyorlar. Neyi müjdeliyorlar? Yani bu gelişlerinde çocuğunu müjdeliyorlar. Bir hulamin halim. Değil mi? Yumuşak huylu bir çocuk. Ve Lut kavmini de helak edeceklerini söylüyorlar. Lut sonra Lut kavmine gidecekler. Az sonra ayette onu anlatacağız. Lut kavmine de Lut Aleyhisselam'a gidiyorlar. Lut kavmine de nasıl gözüküyorlar? Böyle erkek Lut şeklinde, güzel, tüysüz, yakışıklı erkek. Niye? Çünkü Lut kavminde nasıl bir problem var? Erkeklere karşı bir ne var? Zafiyet var. Yani erkeklerle ilişki kurmak istiyorlar. Lutilik yapıyorlar. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın bu ayetten, bakın tefsir ehli, öyle faydalar çıkarıyorlar ki, diyorlar ki, İbrahim Aleyhisselam'ın misafire takındığı tavır diyorlar. Bir, Önce onların selamına karşı ne yaptı? Daha güzel bir selamla cevap verdi. 2. Feraga ila ahlihi. İbrahim diyor ki Allah Teala hemen ehline koştu, ailesinin yanına gitti koşarak. Hızlı bir şekilde, süratle. Burada da diyor ikinci güzel bir edep var. Misafiri bekletmiyor. Hemen koştu diyor Allah'a. Hanımının yanına koştu. Şimdi Buradan da ilim diyor ki, evinizde misafir geldiği zaman ne yapmayın onu? Odada başın, tek başına yalnız bekletmeyin. Şimdi özellikle kadınlar ne yapıyorlar? Misafirler geldi, misafirleri bırakıyorlar. Öbür tarafta içeride, mutfakta oyalanıyorlar. Halbuki bu misafire takınılacak güzel bir tavır değil. Ve hatta misafiri ağırladıktan sonra misafir hala içerideken kalkıp ne yıkıyorlar? Bulaşık yıkıyorlar. Mutfakta. Ya misafir seni ne yapmaya gelmiş? görmeye gelmiş, seninle oturmaya gelmiş. Buradaki İslami edep ve ahlak nedir? Sen yemeği niye dedin? İkramında bulundun. Bırak bulaşıklar ertesi güne kalsın. Ama tabii ne? Yani namazını kılmaması rahat etmez, onu rahatsız etmez iken mutfaktaki bulaşıklar o kadar rahatsız ediyor. Neden? İman eksikliği, zafiyet. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Koşarak ailesine gitti diyor anlat ona. Misafiri bekletmiyor yani bir بِعِجْلِنْ semin Hemen diyor neyle geldi? Bir buzağı. Yani büyük inek getirmiyor. Eti böyle sert olmasın diye. Daha yumuşak, etli olan bir buzağı getiriyor. Semin nasıl bir buzağı? Şişman, besili yani, etli. Çıldız da değil. Başka bir ayette diyor ki, Allah-u Teala Hud suresinde, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا اِبْرَٰهِمَ بِالْبُشْرَٓا Elçilerimiz İbrahim'e bir müjdeyle geldiler. Kalu selame Selam dediler. Esselamu aleyküm" dediler. Kale selamun İbrahim de ne dedi? Ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. Hiç beklemedi diyor Allah-u Teala. Fema lebise enca a bi iclin haniz allah Teala bu ayette de getirdiği buzağının Nasıl piştiğini anlatıyor, pişirdiğini anlatıyor İbrahim'in. Bir encelin haniz. Nasıl bir buzağı kızartılmış. Yani ne yapıyor hayvanı? Kızartıyor. Diyor ki ilim ehli, yani taşın üzerinde, ateşin yandığı, ısınmış taşın üzerinde ne yapıyor? buzayı pişirdi. Hemen getirdi. Fekarrabehu <gülüyor> ilehim Pişirdiği bu eti ne yapıyor? Misafirlere? ikram ediyor. Bakın, üçüncü güzel ahlak, ev sahibi ahlakı pişirdiği şeyin hepsini tümünü getiriyor. Pişiriyor, olduğu gibi misafirlere getiriyor. Dördüncü güzel ahlak onların yerinden kaldırmıyor. Pişirdiği eti ne yapıyor? Onlara sunuyor. Faqarabehu ilehim. Otur onların önüne oturuyor ve onlara diyor ki hadi yiyin, Buyurun. Yani misafire oraya oturma buraya kalk hadi gel şöyle otur kalk yok yani <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Kale beşinci güzel edep ahlak el ate kulun yemez misiniz Buyurmaz mısınız? Hadi gelin hadi yiyin yok Ela <gülüyor> ate buradan da görüyoruz ki İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor bu ayetlerde? allah Teala bize gösteriyor ki İbrahim Aleyhisselam çok güzel bir misafirperverlik yapıyor. Diyor ki allah Teala devamla Hud suresinde başka ayetler وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ Elçiler kime geldi şimdi? İbrahim'e gelen elçiler melekler Lut'a geldiler. Aynı dönemde yaşıyor biliyorsunuz İbrahim ve Lut Aleyhisselam. Tabi ilim ehlinin de zikrettiği üzere erkek şeklinde gelen bu melekleri duyunca kavim, topluluk. allah Teala diyor ki hemen diyor koşa koşa Lut'un kavmi kime geldi? Lut'un yanına geldi. Koştura koştura geldiler diyor. Ne istiyor bu insanlar? Ne arzuluyor? Gelen o erkekleri istiyorlar. Gelen o erkekleri istiyor. Şu Ahlakın rezilliğine bakın arkadaşlar. İğrençliğe bakın. Birçok yani e, İni Mehdi'nden duydum. Diyorlar ki bu ayeti okuyunca mesela o şeyler bazı Araplar Kur'an'ın indiği dönemde Aleyküm Selam Kur'an'ın indiği o dönemde bu ayet okuyunca diyorlar ki Allah Allah ya nasıl olur da erkek erkeğe Arzulayan, ilişkiyi hedefleyen insanlar var. allah Teala bunu anlatmasa bize bunların varlığından bile haberdar olmayacaktık diyen insanlar olmuş. Düşünün. Yani bir tarafta da böyle temiz insanlar var. Bir tarafta da böyle pis, iğrenç insanlar var. Yine bir Bedevi diyor ki, Ben diyor, allah Teala bakın, yani Araplardaki şeye bakın. Bir manada iffete bakın. Çölün ortasındaki bakire kadından diyor şey yaparken, Kaçınırken, kendimi sakınırken nasıl olur da diyor evinin içinde ona yan bakayım ki allah Teala hani gözlerinizi sakının, emrini şey yapınca yani Arap toplumunda acayip bir iffet anlayışı var bu manada, genel manada baktığınız zaman ama büyük problem ney? Şirk. Aynı Lut kavminde olduğu gibi. Lut kavminin de Lutiliğin ötesinde Lutilikten daha büyük bir problem var. O da ney? Şirk. Lut aleyhisselam onları lutilikten önce neye davet ediyor? Allah'a ibadete, yalnızca ona ibadet etmeleri gerektiğine davet ediyor. Tabi tevhid de olmayınca, şirk damarlarına işleyince, kanlarına işleyince ayrı ayrı hastalıklar ortaya çıkıyor. Ve min qablu kânû ya'melûne Diyor ki allah Teala, bu Lut kavmi daha önceden de ne işler yaparlardı? Kötü işler yapardı. Yani erkek erkeğe ilişki yaparlardı, ilişki yaparlardı. Lut ne diyor? Bakın onlara. <gülüyor> Kâle ya kavmi. Dedi ki ey kavmin. Haulâ'i <gülüyor> benâti. Bunlar benim kızlarım. Tabi tefsir diyor ki bu onların kendi kızları da olabilir Lut aleyhisselam. Yahut da kavminin kızları. Yani diyor ki peygamberler kavminin büyüğü gibidir, atası gibidir. Nasıl peygamberin hanımları o kavmin anası ise peygamber de o kavmin neydir? Atasıdır, babasıdır. Yani böyle de tefsir edenler var. Öbür türlü. Yani bunlar benim kızlarım. Helal olanı alın. ulay benâti athar ulekum. Sizler için daha temiz olan bunlardır. Yani buradaki athar kelimesi ismi tafdil deniyor bu Arapçada. Daha temiz. Ama bu, buradan her zaman şu mana çıkmaz Arapçada. Yani kızlar daha temiz ama erkeklerle ilişki kurmanız da daha temiz olmasa da o da temizdir anlamı çıkmaz. Ama şimdi Türkçe okuyan adam sapıtmak istediği zaman ne yapar? Sapıtabilir yani. Yani Arapçayı çok iyi bilmek lazım arkadaşlar. Kur'an anlamada, hadisleri anlamada. Diyor ki Lut, bunlar benim kızlarımdır. Onlar sizin için temiz olan onlardır. Fettakullah Diyor Allah'tan korkun. Düşünsenize insanlar koşa koşa gelmişler Lut'un emine. Ne istiyorlar? Erkek istiyorlar arkadaşlar. Lut aleyhisselam ne diyor onlara? Bunlar kızlarım bunları diyor. Alın. Bunlar temiz olan bunlar. Şimdi yani gerçekten... Ee, öyle bir çağda yaşıyoruz ki maalesef, değil mi? Bugün insanlar diyor ki ya oğlum gel evlendireyim. Çocuk ne diyor? Yok diyor. Sebep ne? Çünkü çocuğun neyi var? Ev arkadaşı var. Kız arkadaşı var. İş arkadaşı var. Mahalle arkadaşı var, değil mi? Yani öyle bir neye düşmüş insanlık? Bugün İslam ümmeti bir belaya düşmüş, musibete düşmüş. Zina'nın içine oturmuşlar. Bataklığında yüzüyorlar. Ama birileri onlara gel, hadi evlenin dediği zaman da ne diyorlar? Bahane Binlerce bahane. Diyor ki, <gülüyor> diyor ki Lut, Allah'tan korkun ve benim misafirlerime ne yapmayın? Rezil etmeyin. <gülüyor> Lut diyor ki sizin aranızda reşit, akıllı bir adam yok mu? قالوا آیتin devamında diyorlar ki "Lakat alimte ma fi banatik hak biliyorsun ki ey lut senin kızlar, kızların hakkında bir şey istemiyoruz biz yani kızların hakkında bir talebimiz yok sen biliyorsun bunu ve inneke la sen bizim isteğimizi biliyorsun diyorlar lut'a tabii Allah Teala biliyorsunuz arkadaşlar kul azdığı zaman haddi açtığı zaman Hadiste de geliyor ya Allah Teala ne yapar? Teala. Mühlet verir ama ihmal etmez. Kul azması için, azacak, azacak, azacak diye Allah Teala artık ona harama giden yolları, günaha giden yolları öyle kolaylaştırır ki kul onu işler hale gelir. O bataklığın içinde koşar hale gelir, yürür hale gelir. Bir de bakarsın ki Allah Teala onu en şey halindeyken bir yakalar da artık ondan kaçması mümkün değildir. Aleyhisselatü Vesselam'ın da bizlere buyurduğu gibi. gibi. Tabi Allah-u Teala Melek şey yapıyor, Lut'a haber gönderiyor. Diyor ki Ya Lutu inna rusul rabbike len yasilu ileyk onlar Lut'a haber veriyorlar. Diyor ki ey Ruhut, biz gördüğün şekildeki gençler değiliz aslında. Bizler Rabbinin elçileriyiz, rasulleriyiz. Onların diyorlar sana elleri ne yapamayacak? Ulaşamayacak. Sen ne yapma? Korkma. Sonra Lut'a diyorlar ki gecenin yarısında ne yapsan? Aileni, Aynı sana iman edenleri al. Çık git. Tamam, arkana bakmadan gidin. Allah-u Teala diyor ki Kamer suresinde onları anlatırken, kezdebet qalmulu bin nuzur. Lut kavmi ne yaptı? Uyarıcıları yalanladı, elçileri yalanladı. Inna arsalna aleim halciba. Bizler onlara ne yaptık? Taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Başlarına taş yağıyor. Bakın arkadaşlar. Illa ale lut il maddjinahum Lut kavminden ancak Lut'un neyini topladık, kurtardık? Seher vakti ailesini çıkardık diyor Allah-u Teala. Ya allah Teala dilediği zaman ne abi Oradan kulunu çekip alıyor. Nîmeten min indina kezâleke neczi men şeker. İşte bu bizim nimetimizdir. Bize şükredenlere verdiğimiz bir nimettir diyor Allah-u Teala. Ve lekad enzerahum batçatana fetemârav bin nudur. Nuh lût diyor. Bizim onlara nasıl yakalayacağımızı, bizim azabımızı onlara uyardı. Onlara haber verdi. Onlar ne yaptılar? kuşku duydular diyor. İkar ettiler, inanmadılar. Wa laqad <Sessizlik> rawaduhu an Lut'un misafirine sarkıntılık ettiler. Bak Allah Teala diyor. Onlar Lut'un er meleklere ne yapıyorlar? Sarkıntılık ediyorlar. <Sessizlik> Fatamasna ayunahum. Onları ne yaptık ya? Gözlerinin hepsinin gözlerini ne yaptık? Örttük, kör ettik. Fe duqu azabi ve dedik ki haydi artık azabımızı ne yapın? Tadın. Artık azabımızı ve sizi uyardığımız şeyleri tadın. Bitti artık. Mühlet bitti. allah Teala mühleti verdi. Bunlar pisliklerini yaptılar. Daha da haddi açmak istediler. Uyarılan, uy kendilerine yapılan uyarılara da uymadılar. Bunun üzerine artık ne geldi? Azap geldi. Ne diyor allah Teala? Diyor ki وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُقْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٍ Sabahın köründe, sabahın erken saatlerinde artık onların başına ne geldi diyor? Azap geldi. Sabah biliyorsunuz, insanın böyle, ne diyoruz biz? Afyonunun patlamadığı vakit. En sersem olduğu vakit diyoruz değil mi? En böyle gaflette olduğun, daha böyle saflığının üzerinde olduğu, daha böyle şeytanın seninle ortaklığa başlamadığı gün içinde, ...o yapacağın şeyleri daha henüz aklına sokmadığı vakitte... ...en masum anında... ...ne diyor allah Teala? Azabı gönderdik. Nasıl bir azap? Diyor ki Allah-u Teala yine... ...felemmâ ca'e emruna... ...emrimiz... ...onların hakkında vermiş olduğumuz emrimiz gelince... ...ce'alne âlihâ sâfilehâ... ...yaşadıkları o kentin... ...üstünü, altını... ...altını nereye getirdik? Üstünü getirdik. Yani tepe taklak oluyor. Hatta bazı tefsir ehli zikrediyor... Yani köyün kedilerinin, köpeklerin, hayvanlarının sesini nerede duyuyorlar artık? Köpekler alıyorlar. Evet. Yerle bir oluyor arkadaşlar köy. O amtarna aleyha hicareten ve üzerlerine ne yadırdık ki Allah Teala? Fırınlanmış taş yağdırdı. Bu azabın belki de biri olabilecek bir azap yaşadılar mı Türkiye şey olarak deprem olarak? Kaç saniye sürdü? 40 küsur saniye sürdü. En güçlüyüm diyen, en zenginim diyen, en kendine güvenim diyen adam ne yaptı kendini? Pijamalarıyla sokağa attı çadırlara, çadırların arasında gitti, yaşamaya başladı. Onun için kul, kulun başına illa böyle bir azap gelecek diye bir şey yok. Yani kulun hesabı, işlemiş olduğu günahlarının hesabı ahirette de bırakılabilir ki bu onun için bir felakettir. Hem de çok büyük bir felakettir. Onun için kişinin ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Yani allah Teala seni gerçekten işlemiş olduğun günahlarda serbest bırakıyorsa, önün açıldıkça açılıyorsa he, burada bilmen lazım ki sen Neye düştün? Allah'ın tuzağına düştün. Allah Teala diyor ki: "Fe emino Onlar Allah'ın mekrinden, tuzağından emin mi oldular? "Fe la yemin illa al Allah'ın mekrinden, tuzağından ancak kimler kendini güvende hisseder, hüsrana uğrayanlar. Her şeyi güzellik gibi sanıp görenler. Kimler de onlar hüsrana uğrayanlardır. Buradaki İlk hadis Ebu Hureyre diyor ki Ennen Nebiyya sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ben kâne yu'minu billahi ve lehumil âkhiri fel yukrim Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ne yapsın? Fel yukrim zayfahu. Misafirine ikram et Yani Allah'a ve Resulüne Allah'a ve ahirete iman etmenin ardından Allah Allah Resulü diyor ki misafirine ne yapsın? İkram etsin. O kim kana inanır Allah'a ve ahiret gününe, Kim Allah ve ahiret gününe iman ediyorsa, salih rahim yapsın. O kim kana inanır Allah'a ve ahiret gününe, felyekul hayran Kim Allah ve ahiret gününe iman ediyorsa, hayır söylesin ya da sussun. Bir sonraki hadisi alalım. Bu hadiste de zaten misafir ağırlamanın hükmüne değineceğiz. Nedir misafir ağırlamak? Nasıl olmalı? Kaç gündür? Misafirin hakkı Buna bakalım. An Ebi Şureyh Hüveylü ibn Amr Amr'in Al-Khuzai radıyallahu anhu kal Semih'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme Yekul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men ve <gülüyor> Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ödülünü versin diyor. Bakın. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafire ödül versin. Ödülünü versin. Misafirin ödülü ne? Kâlu ve mâ caizetuhu Ya Resulallah. Sahabeler soruyorlar. Onlar da anlamıyorlar. Yani misafire ödülünü vermek ne demek? Diyorlar ki, yevmuhu ve leyletuhu. Misafirin ilk günü ve ilk gecesi nedir? Misafirin misafire verilmesi gereken bir ödülüdür. Ve zıyafetu serâsetu eyyâmi. Peygamberimiz diyor ki, Ziyafet ise, yani misafiri ağırlamak ise kaç gündür? Üç gündür. Fema kâne ve ra zâlik Bu üç günün ötesindeki ağırlama ise nedir Latif Yaranoğlu? Sadaka. Sadakadır. Şimdi aliler bu hadisten öyle hükümler çıkabiliyor ki, diyorlar ki, bir. Misafirin, diyorlar, ağırlaması şu üç mertebede olur. Birincisi, ilk gün ve ilk gecesi. Diyorlar, bu ilk gün ve ilk gece misafir ne yapılır? Çok güzel bir şekilde. Hazırlık yapılarak ne yapılır? Ağırlanır. Bu onun diyorlar hakkıdır. Hakkıdır. Az sonra mezheplerin gösterene değineceğiz. Bugünden sonraki diğer günler tabii bugünü 3 günden sayanlar da var. Bugünü 3 günün dışında sayanlar da var. O diğer günler ise misafirin diyorlar ağırlanması, misafirin yine e, ev sahibi tarafından ağırlanması ...ağırlaması gereken günlerdir. Ama ilk gün gibi değildir. Mesela artık ne yapar el sahibi ona? İlk gün hani... Zaten bu bizim Türk örfünde de böyledir değil mi yani? Mesela misafirin ilk geldiği gün nedir? Daha böyle özel yemekler yapılır değil mi evde? Böyle. Ama ikinci gün, üçüncü gün artık biraz daha neye dönülür? Normal. Normale dönülür. Azerbaycan'da da öyle mi? Abi. Evet. Inşallah. İyi, inşallah. Şimdi... Sonra üç gün. Misafir ise üç gündür diyor. Yani üç günden sonraki durum nedir? Sadaka. İstersen ağırlarsın, istersen ne yapmasın? Ağırlamasın. E, cumhur'a göre, meselelerin Şafii, Hanefi ve Maliki mezhebine göre, ve İmam Ahmet'den bir rivayete göre, misafiri ağırlamak her halükarda nedir? Sünnettir. Sünnet. Ahmet İbni Hanbel'den bir rivayete göre, misafiri ağırlamak nedir? Bir gün, ilk gün ağırlamak, Tarzdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi diyor ki: "Falyukrim dayfehu misafirine ödülünü versin." Emre diyor. Emir kip var. Peki hangi misafir diyorlar? Yani habari olan değil, ne demek habari olan? İkamet eden değil, muhkim olan değil. Yolda bulunan, misafir olan. Bizim Türkçede misafir dediğimiz yolcu insanın ağırlanması. Aleykümselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh yolcu insanın ne yapılması ağırlanması diyorlar ki artık bu ilk günden sonraki günlerde nedir yani ev sahibinin şeyine kalmış isterse ağırlar dilersen ağırlar dilersen yapmaz ağırlamaz bu görüşü tercih edenler kimler arkadaşlar İbnü Recep İbn Hazm Mamshukani Ebû't-Tıb el-Abadi bu görüşünü abi var, tercih ediyorlar. Yani misafirin senin üzerinde ne var? Hakkı var. Yani ne demek? Farz. Sana adam misafir gelmiş. O misafiri ağırlaman nedir Latifi Ağrı'nın oğlu? Niye? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Fel yukrim dayfahu caizetahu Ne yapsın? Misafirine ödülünü versin. Yani farz ne demek? Sen onu ağırlamazsan artık kara gelen misafirin evinde ne yapmış olursun? Günah işlemiş olur. Günah işlemiş olursun. Evet. Tabi misafirlere de bir nasihat var. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki hadis-i rivayeti Müslim'de La yehillu limuslimin en yuqime indahiyyi hatta yuqimehu. Bir Müslümanın kardeşinin yanında kalarak, onu, kardeşini günaha sokuncaya dek onun yanında kalması helal değildir. Sahabe Resulü diyor, Nasıl onu günaha sokacak? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ Ona ikram edeceği, onu ağırlayacağı şey yoktur onun yanında, ev sahibinin yanında. Onun yanında kalmaya devam eder. Bundan dolayı da ne yapar? Ev sahibini günahe sokar diyor. Bu da helal değildir misafire. Diyor. Demek ki misafir de ne yapacak? Bu işin edebini, adabını bilecek. Bunun edebini, adabını bilecek. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere neyi yemin ediyor Arkadaşlar misafiri ağırlamayı emrediyor. Yani, insani bir görevin ötesinde, misafiri ağırlamak, evini açmak, dini bir vecibedir, dini bir görevdir. Bu ümmetin Cumhuru sünnet görmüştür. Ancak, İmâ Mehmet İbn-i ve Leys i̇bn Sa'd e, bunun farz olduğunu görmüştür. Tabi bu, yani, o farz olarak görmüş, bu sünnet olarak görmüş. İşin bu tarafı aslında bizim için çok önemli değil. Ortada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri var. Misafirin neyi var? Bizim üzerimizde hakkı var. Hatta Aleyhisselatü Vesselam hakkını almayan misafire ne diyor? Ev sahibinden diyor gidin hakkınızı ne yapın? Alın. Diyor. Demek ki misafirin böyle bir hakkı var. Bizler ne yapacağız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyesine... Bu nasihatine uyacağız elimizden geldiği kadar. Evet, bunlarla yetenelim. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Sübhaneke Allahümme ve Hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve